Baki hakîk olan Hazreti Allah'ın yolunda kullanmak suretiyle bekaya mazhar etmeye bağlıdır. Allahu Teala ve Teccaddes Hazretleri şu fani âlemde bize verdiği şeyleri bakileştirme imkanlarını bizlere lütfeylesin. Bakileştirme imkanını bizlere bahşetsin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 Yolunuzu tayin etme mecburiyetindesiniz. Yaşayacağınız hayatı tayin etme mecburiyetindesiniz. Yok, fani olmaya, tükenmeye, bitmeye, gitmeye razıysanız şayet olduğunuz gibi kalabilirsiniz. Fani zevkleriniz içinde yaşayabilirsiniz. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın gösterdiği ufku gösteriyor. Onun tebcil ettiği şeylerin tebciliyle huzurunuza çıkıyor. O'nun uğrunda ölen hayat, istikrar eden insanların tablolarıyla karşınızda bulunuyorum. 23 sene gibi kısa bir zamanda, İslam'ı insanlığın başına bir taç halinde koyan o cemaattaki gücün ve kuvvetin sırrı neydi? Nasıl oluyor da biz kemmi bulutlarımızda daha deniz olduğumuz halde, senelerden beri başaramadığınız,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 3000 bin kişilik bir ordu teşkil ederek başına Zeyd İbni Harise'yi kumandan tayin ediyorum Ve diyor ki sen bununla Bizans ordusu karşısına çıkacaksın. Niçin Bizans'ın karşısına çıkacak? Arap Yarımadası'nda yeni bir tekevhün başlamış. Dünyaya yeni bir veçe verecek. Yeni bir doğuş var, yeniden bir oluş, yeniden bir diriliş var. Bizansı bunu söndürmek istiyorlar. Bunun içinde Antakya'ya kadar uzanmış gelmiş yüz bin kişilik bir hirakliyüs ordusu var. Aleyhissalatü vesselam bu orduya karşı Zeyd İbni Harise'nin kumandasına üç bin kişilik bir birlik vererek hirakliyüsün ordusuna gönderiyor. Ordu müteye kadar varıyor. Bu ordunun içinde Halid bin Velid de vardır. Allah Resulü'nün iki defa hicret etmiş amcasının oğlu Cafer ibn Ebu Talip de vardır.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 Herkes nasıl bir sefere gittiğini biliyordum. Cafer ibn Ebi Talip evine gidip hanımına ve çocuklarına veda ederken, aynı zamanda dünyaya da veda ediyordum. Ama zerre kadar tereddüdü yoktu. Abdullah ibn Revaha evlatlarına veda ederken gözleri dolu doluydu. Vefat edeceğine inanıyordu. Rabbin in huzuruna çıkacak sermayeye sahip bulunmadığı için de müteessir idim. Kendine göre öyle düşünüyordum. Zeyd ibn i Âris'e katiyen vefat edeceğine inanmış ölüme gittiğini biliyordu. Mücahitler Bizans ordusuyla karşı karşıya gelince de, resul Ekrem Medine-i Münevvere'den adeta bir televizyon ekranı başında meseleyi, mevzulu, bak vakayı, harbi seyreder gibi seyrediyor hesabını anlatıyordu. Asap resul Ekrem'in yüzüne bakıyorlardı. Harp cereyan ediyordu orada.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 atın üzerinde Cafer, sağa sola saldırıyoruz. Bayrak Cafer'in omuzları üzerinde Biz Bizans ordusunu geriye püskürtüyor. Üzerine ciddi tullanmalar karşısında da, atımı kullanırlar endişesiyle atından iniyor, atını sinirliyor. Atının ayaklarını kesiyor, düşman benim atımı kullanıp bana karşı harb diye. Bir eline bayrağı alıyor, bir eline de kılıcını alıyor, düşmana saldırıyorum. Bayrağı tutan koluna kılıç inince bayrak yere düşmesin diye sağ elini alıyor, sol elini alıyor. Resul ü Ekrem'e inen mescitten görüp anlatıyor. Cafer'in sağ kolunu kopardılar, bayrağı sol elini aldım. Sol koluna da bir darbe vurdular düşmesin diye bacakları arasını aldı. Başına inen bir kılıç darbesi başını indirirken o arkaya doğru bağırıyordu. ''Abdullah ibn Revaha, Abdullah ibn Revaha'' diyordu. Arkasından koşup düşman, birdenbire bir fırtınanın kendilerine doğru geldiğini duyuyor ve hissediyordu. Sıra bana geldi diye, çadırın adındaki lokmayı atmış, Cafer i̇bn Ebi Talib'in sesine koşan Abdullah İbn-i Revaha'ydı. O da atkına biniyor, bayrağı yeniden yüceltiyor, askere yeniden can ve cesaret geliyor, 3000 bin kişi kendinden 33 defa daha yüksek olan düşmana karşı savaşıyordu. Bir aralık bir kılıç darbesi kolunu kesiyor. Bayrağı tutmasına, kılıcı kullanmasına mani olan bu kolu canını çok sıkıyor. Attan aşağıya iniyor, ayağıyla koluna batıyor, koparıyor, tekrar ata biniyor. Abdullah İbni Revahad'ı attan yıkılırken bir aralık bayrak ortada kalıyor. Şahipsiz kalıyor Resulullah, taşıyacak omuz kalmıyor, Resul-i Ekrem'in renci kaçıyor, tereddüt geçiriyor, Asap dikkat kesilmiş, İrtidat mı var ya Resulallah, geriye dönme mi var ya Resulallah, kaçış mı var ya Resulallah? Ve Allah Resul'u beşaletini veriyor, Allah kılıçlarından bir kılıç aldı bayrağı, Halid bin Velid aldı bayrağı, mücahidler, harpe iştirak edenler henüz dönmemişlerdir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şehedanın evlerine gidiyor. Cafer'in çocuklarının başını okşuyor. Hanımını sesliye ve de bulunuyor. Cafer'in kapısı önüne çocuklar bütün fukara toplanıyor. Cafer İbn-i Talib Söyleyin biraz sonra şöyle diyeceksiniz. Ben onu gördüm. Ben onu gördüm. Ben onu gördüm. Vallahi Ben şu anda onu gördüm. görüyorum onu içinde olan kanatlarıyla çırpınıp duruyor dediğini göreceğiz Ben Ben onu gördüm. Ben onu gördüm. Ben onu gördüm. Ben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 Senden daha ileri yerine getiren kim vardın? Şair onların halini destanlaştırırken bu sözlerle ifade ediyordu. Alem toplanmış Cafer İbn-i Talib'in kapısında alıyordu. Bu kara Cafer'in kapısında ağlıyordu. Yetimlerin babasının kapısında alıyor. Bakırların babasının kapısında ağlıyorlardı. Cafer cebinde bir şey varsa onu dağıtırdım. Evinde bir şey varsa infak ederdim. Fakirin imdadına koşardım. Dul kadınların yardımına koşardı, herkes ağlıyordu. Babam gitti diye ağlıyordu. hamim gitti diye alıyordum. Cafer malını vermişti, bir canı kalmıştım. Onu vermek için de müte menfezi karşısına çıkmıştı. Tereddüt etmeden onu da verecekti. O kadar güle güle ölümü karşılamıştı ki... Dayı başına gözleriyle cennetteki durumu seyreden Resul Ekrem birkaç dakika sonra Ebu Naim'in Hilias'ında ifade ettiği gibi şöyle diyecektir. Zeyd ibn Hariseyb, Abdullah ibn Ravahi ve Cafer ibn Abi Talib'i gördüm. İki kumandanın boynunda birer tasma gibi bir şey vardı. Savaşırken içlerinden hafif birer tereddüt geçmiştim. Onun için onların başlarını dik tutmak için böyle kağı takılmıştı boyunlarına. Caffer'e gelince o ölümü gülerek yaşamış. <gülüyor> Ölüm ona doğru gelirken o ölüme doğru koşuyordu. Ve bayrağı yere düşürmemek için her türlü tehalüke katlanmıştı. Cennet elde edildikten sonra, yemyeşil kanatlarla kanlar içinde cennete çirkinip durduktan sonra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 Ve bileceksin ki ben bu mevzuda ne kadar tahalük gösterirsem Allah beni on nisbette aziz ve faydar kılacaktır. Allah bu milleti aziz ve faydar kızın. Birini bin yaparak asırlardan beri devam eden ağlamasını dindirip ağlamalarını gülmeye çevirsin. Alla innahsen el kelim ve ablanıdam. Kalamullah il Malikil Azizil Allam. كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون